Sallu ala Resulina Muhammed Sallu ala tabibi gulubina Muhammed Sallu ala şefi cünubina Muhammed Muhterem arkadaşlar Bugün inşallah sabır konusu üzerine konuşacağız. Sabır ne demektir? Sabır tabii ki dinimizde kutsal olan ifadelerden birisi de terimlerden birisi de sabırdır. Sabır bir insanın zorluklara tahammül etmesi demektir. Kısaca böyle tarif ediyoruz. İnsanın beşeri duygularını aklı sınırlar içerisinde tutması diyoruz sabır. Bizim insan olarak elbette karşı karşıya bulunduğumuz, maruz kaldığımız pek çok sıkıntılı durumlar vardır. Bunlara tahammül göstermek sabırdır. Ama bu sabrın yeterli tarifi değildir. Biz insanlar sabır deyince sadece zorluklara karşı sessiz kalmak. Bunu sabır anlıyoruz. Halbuki sabır bundan biraz daha geniştir ki sabırı ifade etmemiz gerekirken ayet-i kerimeyle başlayalım. Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim vel asri innel insane lefihus iller lezine amenu ve amilu salihati ve teva'asahu bil hak ve teva'asahu bil sabr asra emin olsun ki insanlık zarardadır. Yalnızca İman edenler, salih amel işleyenler, hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler. Sahabe birbiriyle herhangi bir toplumda karşılaştığı zaman dağılmadan önce muhakkak bu sureyi celile okur öyle davranmış ki önemine binaen. Sahabe birbirlerine bu sureyi hatırlatırmış. Burada hatırlattığı nokta nedir? Sabırdır. Sabır bu açıdan çok önemli. Tabi sabır deyince konuya girmiş oluyoruz. Bizim yanlış algıladığımız hadise sabır demek sadece kötülüklere sessiz kalmak, boyun eğmek diye anlıyoruz. Halbuki sabrın üç tane anlamı var. Bunlardan birincisi sabır, ibadet ve taatte devam demek sabır. Ne demek? İbadet ve itaatte devam sabır. Bir, bir, ikincisi masiyete, günaha karşı direnmek sabır. Üçüncüsü de sıkıntılara rıza gösterebilmek. Yani bir insan beş vakit namazı sürekli kılıyor ise, kılmaya devam ediyor ise, bunda kendisini ısrarla devam etmişse, bu nedir? Sabır gösteriyordur. Yani bir insanın ibadette devamı sabır anlamına gelir. Aynı şekilde bir günah işlemekten kendini alıkoymuş ise, günah işlemeye karşı direnç göstermişse, bu da bir sabırdır. Üçüncü sabır da, karşı karşıya bulunduğu sıkıntılı duruma rıza göstermesidir. Kurtlar Vadisi'ni herhalde seyretmiştir hemen herkes. Kurtlar Vadisi Irak'ta bir sahne var. Orada Amerikan işgalci subaya dalga geçiyor yerliyle. Diyor ki sabret diyor sabret. sabret. Sabretmek sıraını beklemektir diyor. Halbuki bu son derece yanlış bir fikirdir. Elbette sabretmek Katlet, katledilmeyi sıranı beklemeyi değildi tabii ki sabret ne diyor oradaki Amerikan işkacı adam sabret diyor sen sabret ben seni öldüreyim bombayı tepene yağdırayım sen sessiz kalarak sabret bu sabır bizim anladığımız burada ifade etmeye çalıştığımız sabır sabır değil ya sabır nedir sabır zulme karşı direnmek de bir sabırdır. Muhasiyete karşı direnmek de sabırdır. Onun içinde Peygamberimiz buyuruyor ki bir insan sabırdan daha hayırlı bir nimetle taltif edilmemiştir. Bir insanın elde edebileceği en büyük vasıf, en hayırlı vasıf o insanın sabırlı olmasıdır. Burada pek çok hikaye kısa anlatabiliriz ama çok da detaylı indirmeyelim. Vaktimiz sınırda. Sabırla ilgili öncelikle şunu ifade edelim. Sabır, bir insanın bir sıkıntıya düştüğü zaman bir katlanılması zor durumla karşı karşıya kaldığı zaman ilk anda göstereceği aksiyondur tepkidir. Yani bir insan bir sıkıntıya düştü, o zaman ilk başta isyan etti, daha sonra da ben buna rıza gösterdim demekle rıza göstermiş olmaz, sabretmiş olmaz. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz bir gün bir tazeye gidiyor. taziyeye gittiğinde tazeye sahiplerine, cenaze sahiplerine diyor ki bakın kader tecelli etmiştir. Bu kişi rahmete kavuşmuş ölmüştür. Siz eğer sabrederseniz sevabına ulaşırsınız. Yok eğer sabretmez isyan ederseniz de zaten ölüyü geri diriltecek değilsiniz. O zaman sevabı, günahınızla baş başa kalırsınız. Yani bir cenaze var. Cenaze varken eğer bir insan buna rıza gösterebiliyor, katlanıyor, tahammül ediyor boyun eğiyorsa o zaman sabır göstermiştir. Ama eğer isyan ederse, gürültü patırtı kopartırsa o zaman sabır etmiş sayılmaz. Biliyorsunuz peygamberimiz bir gün bir kabristandan geçerken kadının birinin bir kabrin başında çığırtkanlık yaparak feryad figan içerisinde ağladığını görüyor. Kadının böyle gürültüyle patırtıyla ağladığını görünce de peygamberimiz e, al, ''Sabret, Allah'tan kork.'' diye kadını ikaz ediyor. Tabi kadın da bu üzüntü içerisinde kendisini ikaz edenin kim olduğunu görmeden ''Benim başıma gelen sana gelmedi, sen rahat konuşuyorsun.'' diye tersliyor. Peygamberimiz de hiç aldırış etmeden, cevap vermeden devam ediyor. Ardından hemen başkaları gelip ikaz ediyor. ''Ya sen ne yaptın kadın? O gelen kimdi biliyor musun? O gelen peygamberimizdi.'' dediklerinde kadın büyük bir pişmanlık duyuyor. Hemen üzüntüyle doğru peygamberimizin hane isadetlerine koşuyor. Peygamberimizden özür diliyor. Ya Resulallah özür dilerim. Ben siz olduğunuzu bilmedim dediğinde buyuruyor ki Peygamberimiz "As-sabru inda sadmetil ula. Sabır ilk andadır." Yani bir insan bir üzüntüyle karşı karşıya kaldığı zaman ilk anda göstereceği sabır sabırdır. Bir insan sıkıntıya düşmüş o sıkıntıdan sonra birileriyle kavga haline içerisine tutuşuyor, dövüşüyor, sövüşüyor, kavga ediyor, yürütü çıkartıyor, bağırıyor, çağırıyor, feryad figan ediyor. Bir süre sonra da yelkenler suya iniyor. Ondan sonra da susuyor. E sabrettim. Bu adam sabretmiş sayılır mı? Ya Gene yapmış sayılır. Bu adam düpedüz isyan etmiş. Yani bu sıkıntısının karşısında e, tevekkül edip de sessiz kalmış, bu duruma rıza göstermiş değil. Tabi bize Geçmiş milletlerden sabırla ilgili pek çok e, numuneler, örnekler gelmiş. Ki peygamberlerin hayatı da bizim için birer sabır numunesidir. Kıyamet günü allah Teala bu dünyadaki insanların hepsine geçmişteki peygamberleri örnek gösterecek. Mesela sıkıntıya, hastalığa sabredemeyen insana diyecek ki ya senden daha fazla hasta olan şahit kulum vardı sabretti diyecek. Fakirler düşün diyene İsa kolum senden daha fakirdi diyecek. Hepsine bu dünyada sıkıntılara düşmüş olan peygamberleri örnek gösterecek. Şimdi yine burada bir hadis-i şerifi yine paylaşalım sizinle. Peygamberimize bir gün zenci olduğu belirtilen Sara hastası bir kadın geliyor. Kadın sarı hastası olduğu için de tabi bu dönem içerisinde kendini kaybediyor. Peygamberimizden rica da böyle Ya Allah Dua et de iyileşeyim. Dediğinde peygamberimiz buyuruyor ki... Sabret, cennete ulaş. Yok arzu edersen dua edeyim de e, tedavi ol, şifa bulasın diyor. Peygamberimizin bu sözü üzerine kadın hemen cenneti tercih ediyor. Ya Resulallah sadece e, üstüm açılmasın. Hani e, sarı hastası olduğum dönem içerisinde kendimi kontrol edemediğim için... E, mahrem, harem yerlerim de görünebilir diye buna dua ediyor. Dolayısıyla da yani peygamberimiz o kadını sabır ile e, dua etme arasında muhayyer bırakıyor ki sabır elde edecek? Cennet. Yok dua edersem şifa bulursun diyor. Dolayısıyla da bunu tercih etmiş oluyor. Yine e, bu noktalarda pek çok ifade etmeye çalıştığım gibi ee, misalimiz var ama zannediyorum vaktimiz çok sınırlı değil yeterli değil onun için de kısa şey yapalım bakın sabırla ilgili peygamberimizin güzel bir benzetmesi daha var hani bizim insanların e, örnek gösterdiği kahramanlar var pehlivanlar kimdir pehlivan kahraman işte herkesi yenen filan diye düşünürüz peygamberimiz buyuruyor ki pehlivan kimse güreşte rakibini yenen değil Öfkelendiği zaman nefsine hakim olan kimsedir. Öfkelendiği zaman kendini yenendir. Sinirli andayken bir insan eğer kendini tutamıyorsa, tutabiliyor ise işte bu insan büyük kahramandır. Önemli olan bu şiddetli halindeyken kendine dur diyebilmektir. Tabi bu sabır noktası gerçekten çok önemlidir. Sabır, hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamberimiz, Müminin iki silahı vardır, sabır ve dua. İki tane silahımızdan birincisi sabırdır. Sabır bir Müslümanın elde edebileceği en büyük mertebedir. Sahabenin birisi Peygamberimize soruyor. Ya Resulallah bana tavsiyede bulun. Soruya cevaben peygamberimiz sinirlenme. Kendine hakim ol diyor. Ve tağdam. Sahabe tekrar ediyor. Ya Resulallah bana e, tavsiyede bulunuz. Yine aynı şeyi tekrar ediyor. Sinirlenme. ...defalarca tekrar ediyor... ...her defasında da... ...bu soruya peygamberimizin verdiği cevap... ...aynı sinirlenme. Yani kendine... ...hakim ol. Bir insanın... ...bu sabır mertebesi... ...bir motor gücü gibidir. Yapacağı tüm işlerin... ...hani bu, bugünkü... ...mekanik aletlerin tamamı... ...elektronik aksamın tamamı motora bağlıdır. Bu motor olmadan çalışma Büyüktür, küçüktür. Şunu yapıyordur, bunu... ...ama bu motordur. O motor olmadan... ...o elektronik cihaz nasıl çalışmazsa... Sabır da bir mümin için bu kadar önemli bir haslettir, özelliktir. Sabır olmadan yaptığı işlerin hepsi boşa gider. Sabırsızca yaptığı iş, Allah korusun insanı isyara sürükler. Görünüşte iş yapıyor zannedersin de ama sabırsızlığından dolayı tepkisine hakim olamadığı için bu kötü özelliklerinden dolayı Allah korusun bir insan sabırsızlık neticesinde sabırsızlık neticesinde elde edebileceği her şeyi ...kaybetmiş oluyor... ...değerli kardeşlerim... ...şimdi... ...yine ifade etmeye çalıştığımız gibi... ...sabrı... ...bir de şu açıdan... ...incelememiz gerekiyor... ...hani biz dünyaya niçin geldik... ...dünyaya intihan için geldik... ...dünyada varoluşumuzun gayesi bu... ...Allah Teala ayet-i kirimede buyuruyor ki... ...ve len ebluvennekum bi şeyin vel ju'i ve naksu minel emvali vel ve semarat... ...biz sizi... intihan edeceğiz... Açlıkla, korkuyla, yoklukla, e, ürünlere yok etmekle bir şekilde imtihan edeceğiz. Bir insan dünyanın niçin geliyor? İmtihan olmak için geliyor. İmtihan süremiz, sınav süremiz ne kadar? Son nefesimize kadar ki olan süre. Bir insanın ömrü kısa ya da uzun. Ömrü ne kadar süre ise imtihan süresi de o kadar. Bu imtihan süresi içerisinde bir insanın iki tip imtihanı var. İmtihanlardan bir tanesi varlıkla olan imtihan. Müsvet yönlerde geçen imtihan, bunun karşılığında azdı mı, şükreden bir kul olduğumu mu, bunu allah Teala görecek, ibadetlerini, taatını yerine getirdi mi? Bir tanesi bu. İmtihanın ikinci yönü ise, yani birincisi bolluktaki imtihan, ikisinin, ikincisindeki de sıkıntı dönemindeki imtihan. Bu bahsettiğimiz her ne şekilde bir sıkıntı olursa olsun, her ne şekilde yokluk, bela, fitne, musibet ne olursa olsun, Bunların hepsi de insanın bir şekilde imtihanıdır. Şimdi bir insan, dünya hayatı içerisinde sıkıntılı imtihanlarını geçmesinin tek bir tane aracı vardır. O da sabırlı olmasıdır. Eğer sabır hasletiyle muttasif olmuş ise, sabırlı olabilmiş ise, sabırı kendine ilke edinebilmişse, bu belaların hepsine göğüs gerebilir. Eğer sabır kendisinde haslet olarak yok ise, o zaman, o zaman bu imtihanı kazanamaz. Onun için de bir insanın dünya imtihanını kazanmasının yolu sabırlı olmasından geçiyor. Yine Peygamberimiz bize sabrı anlatırken bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. İmanı en üstün olan kimse sabırlı, cömert ve hoşgörülü olan kimsedir. Evet arkadaşlar ne dedik? Buyuruyor ki Peygamberimiz e, imanın en üstünü budur. Yani bir insanın sabırlı olması cömert olması ve mülayim olması. insanlara karşı mülayim özellikle olması. İşte bu üç özellik en üstün Müslümanlık özelliği. Yine buyuruyor ki Peygamberimiz en üstün ibadet sıkıntılı andayken sabredebilmektir. Bir insanın en üstün ibadeti neymiş? Sıkıntılı iken sabredebilmesi. Yine bir hadis-i şerifinde Peygamberimiz buyuruyor ki iman Sabırdır. İman neden ibarettir? İman sabırdan ibarettir. Hani biz koca dinimizin her türlü çeşit çeşit ibadetlerinden, her şeyinden bahsediyoruz. Farzlar, bu haramlar, emirler, yasaklar hepsinin bir tane özeti var. Tek bir kelimeyle özeti neyle? Sabırla. İmanın tamamı sabra bedel. Yine buyuruyor ki Peygamberimiz eğer sabır bir insan olsaydı, cömert bir insan olurdu yani cömert kişilik olarak da böyle bir yansıması olurdu ibadetin başı sabırdır buyuruyor buyuruyor ki kimde şu üç özellik var ise o insana dünya ve ahiretin hayırlısı hayri verilmiştir yani bir insanın dünyada da ahirette de elde edebileceği en üstün üç tane şu özellikler nedir bunlar birincisi Kader'e rıza gösterebilmesi. Başına bir felaket geldi. Alın yazısı oldu. Her ne ise bu alın yazısı, bu Rabbinin kendisine takdir ettiği kadere razı olan bir kimse, en üstün özelliğe sahiptir. Dünya ve ahiretin elde etmiştir. Kim? Kader'e rıza göstermek. İkincisi, belalara sabır göstermek. Bir bela olduğu zaman sabredebilmek. Üçüncüsü de bir insanın rahat halindeyken dua edebilmesi. Hani insan sıkıntılı anlardayken, iken hep Allah'ı anar, Allah'ı arar. Ya Rabbi Ya Rabbi diye yalvarır durur. Ama bir insan rahat halindeyken o hiç sıkıntılı günler aklına gelmez. Sıkıntılar hiç hatırlamaz. Sadece... Ee, sıkıntılı günlerindeyken dua eder ama iyi günlerinde iyi günlerinde hiç umrunda bile değil ama yiğit insan kimdir? Rahat olduğu halde dua edebilen insandır bu açıdan bunların üçü birlikte geldiğinde önemlidir tabi uykularımız gelmesin bir tane de hikaye anlatalım evet hikaye anlatalım hangi hikaye anlatalım bir iki tane raportuarda hikaye var ama bunlar tabi hikaye dediğimiz hadis-i şerifler ayet-i hatta mesela sabırla ilgili bir ayet-i Es-semâ ve'l-semâ'i zâtil Burç suresinde anlatılan eshabul uktud ateş ashabının hikayesi. Bu gerçekten çok acıklı bir hikaye. Hani geçtiğimiz haftalarda Hazreti İsmail'in hikaye kıssasını anlatmıştık. Hazreti İsmail babasının elindeki bıçağa rıza-i teslim olarak bıçağın altına yattı. Ama o Hani Türk filmlerinde filmin sonunun ne olacağı çoğunlukla bellidir. İşte olan kızla kavga etmiştir falan işte şöyle böyle en sonunda ne olur? Buluşurlar çoğunlukla. En sonunda evet, mutlu sonla biter ama her film mutlu sonla bitmez. İşte Hazreti İsmail de bıçağın altına yatacağı zaman biraz sonra Allah Teala tarafından gönderilecek olan bir koç ile kurtulacağını bilmiyordu. O filmin mutlu son olacağını bilmiyordu. Gerçekten teslim olmuştu ama Allah Teala kendisini korudu. İşte bazı e, sabır hadiseleri de böyledir. Önemli olan bir insanın ahirette e, ulaşacağı mertebeyi düşünerek hareket edebilmesi. Şimdi bahsettiğimiz bu Sema-i Suresi'nde, Buruç Suresi'ndeki anlatılan Sâb-ı Luhdûd'un kıssası bu ayet yerlemeleri şerh ederek bize anlatıyor. Biliyor ki geçmiş milletlerde geçmiş milletlerde bir padişah vardı. Bu padişahın yanında da bir sihirbaz vardı. Padişah ile sihirbaz günlerini geçiriyorlardı. Ne zaman ki sihirbaz günlerden bir gün yaşlandığını hissetti. Padişaha da dönüp dedi ki efendim ben artık yaşlandım, bana bir genç birisini gönderin de onu eğiteyim, yerime yetişsin. Tabi padişah da bu fikri olumlu buldu. Bir genci görevlendirdi, dedi ki gel sen bu sihirbazın yanında bu ilmi öğren, bunu sen devam ettir. Tabi bu sihirbaz da bu genci eğitim verirken genç bu padişahın yan, saraya gidiş gelişinde yolda bir rahip gördü. Her gidiş gelişinde rahibe uğruyordu. Rahipten de bir şeyler öğreniyordu. Sihirbaza gelip ondan da bir şeyler öğreniyor. Tabi bu düşünce içerisindeyken bu genç e, kafa karışıklığına da maruz kaldı. Hangisi hak, hangisi değil. Biraz tereddütteydi. Tam yolda bir gün bir canavarla karşılaştı. Saraya giderken. E, eline taşı aldı. Atarken Ya Rabbi bana hangisi haksa onu göster diye dua etti. Tam taşı Alıp e, rahip haklıysa bu hayvanı yolumdan uzaklaştır diye taşa attığında attığı taşla birlikte canavar öldü. Yolda açıldı, rahat bir şekilde geçti. Anladı ki rahip hakmış, sihir kötü. Bunun üzerine bu genç durumu geldi, rahibe haber verdi. Dedi ki efendim ben bugün böyle bir olayla karşılaştım. Rahip de tabi bu duruma şaşırdı. Dedi ki evlat sen artık ermişsin. ...alacağın eğitimi almışsın... ...hatta beni de geçmişsin... ...artık benim sana vereceğim bir ilim kalmadı... ...deyince... E, ...tabii bu e, genç de... ...yine bu halde devam ederken... ...padişahın dostlarından... ...birisi ama... ...tabii e, bu genç işte... ...dua ediyor insanların şifa olmasına... ...vesile oluyordu... ...bu padişahın dostlarından birisi de... ...bu gencin bu özelliğini duyunca... ...gencin yanına... ...çok değerli hediyeler alıp geldi... Dedi ki ona, ben delikanlı, benim işte gözlerim kör. Duydum ki sen insanları iyi ediyormuşsun. Eğer benim de gözümü açarsan, bu hediyelerin hepsi senin. Tabii genç işte dedi ki, haşa. Ben insan, ben insan şifa veren ben değilim, şifa veren Allah'tır. Bunun şifa istiyorsan sen Allah'a iman edersin. Ben de senin için dua ederim, Rabbim dilersin sana şifa verir. Tabii adam da hani... Ee, ama bu. Yani ağmaların ne olduğunu söylemeye gerek yok. Bir değil ki gözünün açılması. Dünyayı feda etmeye hazır. Adam da tamam öyleyse diyor ve iman ediyor. İman ettikten sonra da bu genç dua ediyor, gözü açılıyor. Ardından bu adam e, padişahın yanına gidiyor. Padişah da her zaman gidip gelen birisi olarak gözlerinin iyileştiğini görünce şaşıyor. Allah Allah senin gözünü kim iyileştirdi dediğinde Rabbim diyor. Tabi padişah bozuluyor. Diyor ki kimmiş? Haşa benden başka Rabbiniz mi var? Evet senin ve benim tüm alemlerin Rabbi olan Allah diyor. Benim gözümü iyileştirdi. Padişah tabi bu adama ediyor. En sonunda sana bu bilgileri kim verdi? Arkanda kim var? Onu öğrenmeye çalışıyor ve öğreniyor. Sonra ne yapıyor? Adamlarıyla o adama öyle bir Testere Testereyle kafasından aşağı kadar vücudunu ortadan ikiye bölüyor. Adam imandan vazgeçmiyor ve vücudu yukarıdan aşağı iki parçaya ayrılmış vaziyette ölüyor. Ardından rahibi getirtiyor. Aynı şekilde rahibe ısrar ediyor. Diyor ki bundan vazgeç. Hayır ben imanımdan vazgeçmedim diyor. Rahibi de kafasından aşağı vücudunu ortadan ikiye testereyle bölerek rahibi de öldürüyor. Sıra geliyor gence. Bunların hepsini birlikte olduğunu duyduğu için Gence geldiğinde genç de biraz laf yapıyor vesaire. Padişah onda değişik bir yol yüzüyor. Diyor ki alın bunu dağın başına götürün falan dağa çıkartın. Bu dağın başında eğer oraya gidinceye kadar da kendisine süre verin. Eğer dininden dönerse geri serbest bırakırsınız. Yok eğer bu isra, inadında ısrar ederse dağın başından aşağı atın ölsün. Tabi adamları bu genci almış götürüyorlar dağın başına. Tam dağın başına geldikleri esnada genç Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi beni bunlardan kurtaracak olan sensin. Bu duasından sonra da bir sarsıntı oluyor. Sarsıntı ile beraber o genci götüren kralın adamlarının hepsi dağdan aşağı yuvarlanıyor. Onlar ölüyor. Genç sağlam olarak dönüyor geliyor doğru padişahın yanına. Kralın yanına geliyor. Krala diyor ki bana hayır olan oldu diye şaşırıyor. Diyor ki Rabbim beni korudu. Senin adamların öldü ben geldim. Padişah daha çok sinirleniyor. Başka adamları topluyor hemen. Tekrar doğru alın bunu denizin ortasına götürün. Denizin ortasına götürün. Eğer inkar ederse bırakın. İmanında ısrar ederse denize atın gelin. Bunlar beraberce gidiyorlar denizin ortasına yemi de padişahın adamları gemin ortasında atacaklarken genç yine dua ediyor. Ya Rabbi beni bunlardan kurtaracak olan sensin. Kayıtsız şartsız teslimiyet, tam iman. Ya Rabbi beni sen kurtaracaksın diyor. Ve yine bir e, rüzgar geliyor. Tekne alabora oluyor. Gemi batıyor. İçindeki e, padişahın adamların hepsi boğuluyor. Genç kurtuluyor. Tekrar genç yürüyor yürüyor. Yine tekrar kralın yanına geliyor. Huzura çıkıyor. Tekrar diyor ki adamların hepsi battı. Rabbim korudu. Ben geldim. Tabi padişah daha beter kuduruyor. Genç de bir akıl veriyor padişah. Diyor ki bak. Beni öldürmek istiyorsan bunu becerebilir. Benim bir söyleyeceğim yöntem var. Eğer bunu uygularsan ben öldürürsün. İnsanların hepsini bir alana topla. Ve orada... Allah'ın adıyla diyerek, besmele çekerek benim kılıçlar oklarımın içerisinden bir oku al beni hedefe koy besmele çekerek atarsan ben ancak o zaman öldürürsün diyor padişah da aynen dediği gibi yapıyor insanların hepsini topluyor bu çocuğun, gencin kılıçlarından aldığı bir oku kınından aldığı bir oku alıp besmele çekerek atıyor ve genci öldürüyor milletin içerisinde tabi ne oluyor? daha sonra da Orada bulunan herkes iman ediyor. Padişahın adamları padişaha gelip dert yanıyorlar. Efendim diyorlar korktuğumuz başımıza geldi. Toplanan herkes iman etmiş. Öyleyse diyor padişah duyuyor ki herkes iman etmiş. Ne yapın? Ee, o zaman e, hendek açtırıyor. işte oradan geliyor. Hendek açtırıyor. İçini ateşte dolduruyor. Diyor ki her birini yakalayın. İnkar edin. inkar ederlerse bırakın. İmanlarını da ısrar ederlerse ateşe atın. Ve bir milleti orada toplanan tüm topluluğu böylece yok ediyor. Kimi yakaladıysa inkar et diyor. Etmeyeni atıyor yanıyor, atıyor yanıyor. Ta ki bir çocuğa denk geliyor. Bir kadın kucağında yeni doğmuş bir bebeği var. Bebeği, bebeğiyle beraber e, o ateşin etrafına geldiğinde kadın tabii ki annelik duygusuyla bir an dalgınlık geçiriyor. Acaba inkar etsem mi diye tereddüt ediyor bebeğe düşünerek. O anda bebek dile geliyor, sesleniyor, diyor ki... ...Ey anne, Allah'tan kork. İttagillah inneke alil hak. Sen hak din üzeresin. Sakın ha dininden dönme, sabret. Dediğinde kadın da bu bebeğin sözü üzerine sabrediyor. O kadını da o ateşin içerisine atıyor. Neden bahsediyoruz? Hikaye anlatmıyoruz ya... Bu suresinin tefsirinden bahsediyoruz. Ashab-ül kim olduğundan bahsediyoruz. İmanları uğruna testere ile vücudu iki parçaya bölünmesine razı olan adamlardan bahsediyoruz. İmanı uğruna ateşle dolu kabirlere, hendeklere diri diri atılan insanlardan bahsediyoruz. İmanları uğruna bunların hepsine göğüs yermişler. Ve böylelikle sabretmişler. Tabii ki sabreden nereye ulaşıyor? Sabredenler cennete ulaşıyor. Elbette bu, bununla ilgili e, pek çok e, bize ibret olacak sabır e, e, timsalları, örnekler var. Ama biz değil ki bu sabırlar. Bunun çok daha azını bile elde edersek Nebutlu Bahtiyar hissedeceğiz kendimizi. Evet, değerli arkadaşlar şimdi de e, konuyu toparlarken... Kısaca şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Bir insanın dünyada elde edebileceği en önemli özellik sabırdır. Sabır, bir insanın hayatı boyunca kendisiyle beraber olması gereken, her halde varlığını sürdürebileceği yegane sıfatıdır insanın. Ancak bu sıfat vasıtasıyla ayakta kalabilir. Onun için de Sabrı kendimize her zaman ilke edinmeliyiz. Ama sabır arz etmeye çalıştığım gibi sadece bir insanın zulme sessiz kalması demek değildir. Hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamberimiz kim haksızlık karşısında susarsa dilsiz şeytandır. Yani size bir haksızlık yapıldığı zaman bunu sessiz sedasız bükmek değil. Bir insanın şahsi olarak bir komşusundan yakınından bir eziyete maruz kaldığı zaman, bir genel bir haksızlık değil ama şahsi olarak bir zulme uğradığı zaman buna rıza gösterebilmesi, intikam hırsıyla hareket etmemesi budur sabırı. Başka neydi sabır? Sabır bir insanın bir ibadetini yerine getirirken, ibadette devam hususunda ısrarcı olması sabırdı. Yoksa bir insanın e, sabır demek böyle sessiz kalması demek değil. Bakın ayet kelime de Allah-u Teala Bakara Suresi'nde buyuruyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا sabr بِالصَّبْرِ salah. اِنَّ اللّٰهَ مَا اصَّابِرِينَ Ey iman edenler sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Burada iki özelliği birlikte sayıyor. Hani bildiğimiz gibi namaz dinin direği namaz bir müslümanın ilk yapacağı ibadeti en önemli ibadeti ama Allah buyuruyor ki namaz ve sabırla alimler demişlerdir ki namaz tüm ibadetlerin başı olduğu için sabırda tüm ahlaki ilkelerin başı olduğu için birlikte zikredilmiştir. Namaz bile sabır olmadığı zaman fazla bir anlam ifade etmez. Sabırda namaz olmadığı zaman yine bir anlam ifade etmez. Ancak ikisi yan yana geldiği zaman bir kulda bir özellik ifade eder. Bunun o zaman bir anlamı olur. Yoksa nasıl ki e, abdest namazdan ayrılmaz ise ki onun farklı bir hükmü vardır. Namaz da zaten geçersiz olur. Sabır da böyledir. Sabırla namazdan ayrı düşünüldüğü zaman o zaman e, eksik kalır. Namazı geçersiz diyemeyiz ama o zaman işler eksik kalmış olur. Onun için de bunların birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Yine... E, hadis şerifte az önce de bahsettiğimiz gibi peygamberimiz sabır üçtür diyor itaate sabır itaate devam etmek e, yani ibadet ve itaatte devam etmek e, bela ve belaya karşı e, e, sabır gösterebilmek bir de günaha karşı direnmek yapmama hususunda direnmek onun içinde bir insan bunları birlikte gerçekleştirdiği zaman ancak e, sabır mertebesine ulaşmış olur. Ayet-i kerimede innema yu'affas sabirunu ecrahum bighayri hisap. Allah Teala öyle buyuruyor. Allah sabredenlerin ecrini hesapsız olarak verir. Ve beşir-is-sabirin sabredenleri müjdele diyor. Yine peygamberimize de fasbir kemel sabara ulul azm mine rusul azim peygamberlerin sabrettiği gibi sabret. Kur'an-ı Kerim'de bu 6 bin küsur ayet-i kerime içerisinde 15 tanesi direkt sadece sabrından bahsediyor. 85 ayet-i de sabrın türevlerinden, çeşitlerinden bahsediyor. Ifade ettiğimiz gibi yani namaz kılarken sabretmek nasıl bir hadisedir? Zulme uğrandığın zaman sabretmek nedir? Günaha karşı direnmek nasıl bir sabırdır? Bunların hepsi de bir araya geldiği zaman bir anlam ifade etmiş oluyor değerli kardeşlerim. Evet, biz e, son bir ayet-i kerime vererek e, bugünkü sohbetimizi burada noktalamış olalım. Başta okuduğumuz ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki Asra yemin olsun ki insanlık zararda ve ziyandadır. Yalnızca iman edenler, salih amel işleyenler, hakkı söyleyenler, bir de sabrı tavsiye edenler. Yani bir insanın kurtuluşunun Dört tane yolu var. Dört şeyle ancak kurtuluş mümkün olur. Birincisi iman etmekle. İman etmeden hiçbir insanın kurtuluşu mümkün değil. Sadece iman yeterli mi? Hayır. İmandan sonra bir de amel gerekiyor. İman ettim dedin ama eğer namaz kılmıyorsan dinin gereklerini yerine getirmemişsen o zaman eksik kaldı. O zaman yaptığın iş kadük kaldı. Yaptığın imanın bir faydası olmadı. Ya yani ne olacak? İman ettik İmandan sonra amel işleyeceğiz. Salih amel işleyeceğiz. İbadetleri yerine getireceğiz. Üçüncü olarak وَتَوَاسَهُوا بِالْحَقِّ Hakkı söyleyenlerden olacağız. Yani bana değmeye yılan bin yaşasın. Ben namazımı kıldım. Gerisi beni ilgilendirmez. Bana ne toplumdan? Diyemez hiçbir Müslüman. Evet benim bu topluma karşı sorumluluklarım var. Benim bu topluma karşı görevlerim var. Bu millet bu haldeyken ben sessiz oturamam demek durumundadır bir Müslüman. Onun içinde e, salih amelden sonra kendi bireysel ibadetlerini, bireysel görevlerini yerine getirdikten sonra üçüncü olarak da uyarı görevini yerine getirecek başkalarını, ailesini, arkadaşlarını, çevresini, toplumun uyaracak bu görevi yerine getirecek. Dördüncü olarak da insanlara sabrı öğretecek, sabrı tavsiye edecek. Bu sabır konusu, bu kadar çok önemli bir konu olduğu için, işte Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz, asır suresinde, insanlığın kurtuluşunun, ancak bu dört şeyle, mümkün olduğunu ifade etmiştir. Onun içinde Rabbim bizleri, her daim sabır, mertebesine ulaşan kimselerden eylesin. Sabırla mükafatlandırsın. İbadetlerde, ee, devamlı durmak suretiyle sabırlı olalım. Ee, isyanlara karşı, masiyete, günahkarlığa karşı direnerek sabır etmiş olalım. Ve Rabbimizin bizim için e, takdir ettiği e, kadere de rıza göstererek sabır içerisinde olalım.